orman vasfı dışına çıkarılması ve bazı ağaçların orman işletme personeli tarafından kesilmek üzere işaretlenmesinin ardından Bilge Cansu Saltık, Change.org Taksim, Sığla Ormanlarıma Dokunma adresinde bir imza kampanyası başlattı. Köyceğiz'in adeta ciğerleri konumunda olan Sığla Ormanları'nın anayasa, yasalar ve Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla koruma altına alınmış olmasına rağmen Özel mülkiyet kavramının arkasına sığınan kişi ve firmalar ve yöredeki bazı şahıslar tarafından katledileceğini vurgulayan kampanyacı açıkça dünya mirası kapsamında bulunan 1984 yılında yürürlüğe giren Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşama ortamlarının koruma sözleşmesiyle 1994 yılında resmi gazetede yayınlanarak koruma altına alınmış endemik bir türe ait olan sığla ağaçları katliamları konusunda kamu kurum ve kuruluşlarının acilen gerekli koruma tedbirlerini alması şart açıklamasında bulundu. Bilge Cansu Saltın'ın lütfen sen de imzalayarak bize destek ol ve akciğerlerimiz olan ormanlarımızın sesi ol, Sığla Ormanlarını Birlikte Yaşatalım mesajını verdiği kampanya Change.org Taksim Sığla Ormanlarıma Dokunma adresinde devam ediyor. Üniversite öğrencisi Merve Gündoğdu, Türkiye'deki KYK'larda yani kredi yurtlar kurumlarında tek kullanımlık plastik yasaklansın talebiyle Change.org Taksim Plastiksiz KYK adresinde bir imza kampanyası başlattı. Türkiye'de onlarca devlet yurdu ve bunlarda kullanılan binlerce plastik atık var. Alternatif varken tek kullanımlık plastik ürünlere bir son verilmeli. Yurtlara tek kullanımlık plastik şişe yerine su sevili yahut damacana getirilebilir. Yemekhanelerde tek kullanımlık plastik tabak yerine seramik tabakla devam edilebilir. Kahvaltıda plastik çatal bıçak yerine yine akşam yemeğinde olduğu gibi metal çatallar kullanılabilir diyerek çözüm önerilerinde bulunan kampanyacı tek kullanımlık plastiklerin petrol bazlı ham maddelerden yani fosil yakıtlardan üretildiğine, kalitesiz, pahalı ve kirli olan tek kullanımlık plastiklerin geri dönüştüremediğini ve hem plastik kirliliğini hem de iklim krizini derinleştirdiğini vurguluyor. KYK yurtları bir değişim sürecine girmeli. Yurtlarda suyumuzu Sevil ya da damacanalardan termoslarımıza dolduralım. Yemekhanelerde yemeğimizi plastik tabak ve çatallar yerine tabuldot ya da seramik tabaklardan metal çatal ve kaşıklarla yiyelim. Mesajını ileten kampanyacı Change.org Taksim Plastiksiz KYK adresinde kampanyasına devam ediyor. Çanakkale'de ormanı tarımı yaşamı yok eden Altın madenlerine hayır diyerek Change.org taksim Lapseki adresinde imza kampanyası başlatan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Çanakkale Lapseki'de altın madeni planı yapan Holding'e vazgeç çağrısında bulunuyor. Dernek bu projenin 4 milyon 269 bin 100 metrekarelik orman ekosistemini yok edeceğini, bölgenin su kaynaklarına maden için el konulacağını, tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylülerin susuz kalacağını, projenin yer aldığı dumanlı dağdan gelen su kaynaklarıyla beslenen ve kuş cenneti olan Çardak Lagünün'ün tehlike altında olduğunu vurguluyor. Çanakkale ile Lapseki ilçesinde ve Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 2017 yılından bu yana altın madeni projelerinin yürütüldüğünü ve her iki proje kapsamında da çok geniş orman ekosistemlerinin yok edildiğini, yer altı ve yer üstü sularının akışlarının değiştiğini, hayvanın suyun ve toprağın kirlendiğini belirten dernek, Lapseki'nin kirazının, şeftalisinin, Bayramdere Barajı'nın, Çardak Günü'nün tehdit altında olduğunu söylüyor. Derneğin mesajı net. Avrupa'nın çoğu ülkesinde yasaklanan Siyanürlü altın madenciliği ne yazık ki ülkemizde serbest. Ülkemizde de acilen yasaklanmalı. Bizler sivil toplum örgütleri ve yöre halkı olarak sömürge madenciliğine ve bu projelere karşı mücadelemize devam edeceğiz. Diğerlerini gönderdiğimiz gibi bunu da göndereceğiz. Holding'i ekolojik yıkımlara yol açan altın madenciliği projelerinden vazgeçmeye çağıran kampanya Change.org Taksim Lapseki adresinde devam ediyor. Zengin bir biyolojik çeşitliğe sahip Uludağ'ın alan başkanlığına dönüşmemesi, milli park olarak kalması için mücadele eden Bursa Su Kollektifinin Change.org Taksim Uludağ Milli Park'tır adresinde imza kampanyasına yönelik üzücü bir gelişme var. Uludağ artık milli park değil. Uludağ'ın Milli Park statüsünü değiştiren Uludağ Alan Başkanlığı kanun teklifi meclisten geçti. Bursa Su Kolektifi yaptığı kamuoyu duyurusunda hukuki ve bilimsel olarak var olmayan bir Uludağ alanı hakkında yaptığınız düzenleme anayasaya, uluslararası anlaşmalara ve kanunlara aykırı. Çok yakın zamanda hukuki süreç başlayacak. Değer ve varlıkları koruma yetkisini ve gücünü anayasadan aldığımızı bu hakla bundan sonra da vereceğimiz mücadelenin meşru olduğunu